Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Yok anne, ben onu bırakıp gidemeyeceğim. Aklım burada kalır. Sen peygamberimizin dadısısın. Senin sözünü ikiletmez. Yanına gir de benim için ricada bulun ne olur. Biraz iyileştiğini göreyim, giderim. Peki... Anne, ne dedi? Kabul etmedi. Ya. Hazırla, gidiyorsunuz. Demek kabul etmedi. Ömer, neden ağlıyorsun? Her kemalden sonra bir roksan gelir. Bu ayet, peygamberimizin vefatını anlatıyor gibi. <gülüyor> 157. Bölüm Peygamberimiz Bakı kabristanını ziyaret ettikten sonra Uhud şehitliğine gelmişti. Vefatından hemen evvel Uhud şehitliğine giden Resulullah, oradaki dostları için uzun uzun dua etti. Sonra kendisini bekleyen ashabına onlarla vedalaşır gibi şu cümleleri söyledi. Ben sizin Kevser havuzuna ilk kavuşanınız ve sizi ilk karşılayanınız olacağım. Sizinle buluşma yerimiz Kevser Havuzudur. Ben sizin hakkınızda benden sonra müşrikliğe dönersiniz diye korkmuyorum. Ben sizin hakkınızda dünyaya kapılır, onun için birbirinizi kıskanır, birbirinizi öldürürsünüz ve bunun neticesi olarak sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olup gidersiniz diye korkuyorum.'' Peygamberimiz kısa süre içinde hastalandı. Hastalığı bazen çok şiddetleniyor ve onu mecalsiz bırakıyordu. Onu bu halinde yormak istemeyen ailesi, Hazreti Ayşe'nin evinde istirahat etmesini uygun gördüler. Bundan sonrasını Hazreti Ayşe'den dinleyelim. Peygamberimizin hastalığı ağırlaşıp ağrısı şiddetlendiği zaman, benim evimde kalmak üzere diğer aile fertlerinden izin istedi. Onlar da izin verdiler. Bunun üzerine peygamberimiz bir tarafında Abbas, diğer tarafında Ali olduğu halde neredeyse ayakları yerde sürünerek benim evime getirildi. Onun için ısır odundan doldurulmuş bir döşek serdim. Ağrısı çok şiddetlenmiş ve ateşi yükselmişti. Huma'nın bu kadar şiddetlisini görmemiştik. Boncuk boncuk terliyor, çoğu zaman konuşamıyordu. Bir ara kendine geldiğinde şöyle dedi. ''Muhtelif yedi kuyu suyundan su getirip üstüme dökünüz. Belki böylelikle vücudumda biraz hafiflik hissedip vasiyette bulunabilirim.'' Sular hemen getirildi ve Peygamberimiz Hz. Hafsa'ya ait olan bir leğenin içine oturtuldu. Sonra üstüne kırbalardan su dökülmeye başlandı. Bu, hararetini bir nebze olsun azaltmıştı. Peygamberimiz artık yeter diye işaret ettiğinde onu yatağına aldılar. Peygamberimizin hastalığını duyan müminler endişe içinde mescitte toplanmışlar, bekliyorlardı. Kadınlar ve erkeklerden ağlayanlar vardı. <gülüyor> Peygamberimiz sesleri duyunca neden ağladıklarını sordu. Sana bir şey olursa diye korkuyorlar ya Resulallah. Peygamberimiz amcası Abbas'ın oğlu Fadla, Ey Fadl şu sarığı başıma sar dedi. Emredersiniz Peygamberimiz Tut elimden dedi Peygamberimiz büyük bir ridayı sarınıp Bürünmüş ve başını da Boz renkli bir sarıkla bağlamıştı Minbere oturdu Bu peygamberimizin minbere Son oturuşuydu Bugünden sonra bir daha minbere çıkamadı Müslümanlar Toplandılar Peygamberimiz kelimeyi şehadet getirdikten sonra Ey insanlar ben size olan nimetinden dolayı Allah'a hamd ederim ki kendinden başka ilah yoktur diye hamdü sena etti sonra yakınıma geliniz dedi. Peygamberimiz şunları söyledi Ey insanlar bana haber verildiğine göre sizler peygamberinizin vefat edeceğinden korkuyormuşsunuz. Benden önce gönderilip de ümmeti içinde temelli kalmış bir peygamber var mıdır ki ben içinizde temelli kalayım? İyi biliniz ki ben Rabbime kavuşacağım. Siz de ona kavuşacaksınız. İlk muhacirlere karşı hayırlı olmanızı, onların da aralarında birbirlerine karşı hayırlı olmalarını tavsiye ederim. Yüce Allah, andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. ''Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka, onlar da değillerdir.'' buyurmuştur. Muhakkak bütün işler Allah'ın izniyle olur. Geç olacak şeyleri acele istemeniz bir yarar sağlamaz. Çünkü Yüce Allah kimsenin acele etmesiyle acele etmez. Allah kendine meydan okuyanı mahveder.'' aldatmaya kalkanı zararlı çıkarır. Peygamberimiz tavsiyelerine şöyle devam etti. Hiçbir peygamber arkasında bir cemaat bırakmadıkça vefat etmemişti. Ben de sizin içinizde ensarı bıraktım. Allah'tan sakınmanızı ve onlara iyi davranmanızı size tavsiye ederim. Bildiğiniz gibi onlar mallarını sizinle bölüştüler. Size darlıkta da, bollukta da iyilik ve yardım ettiler. Ensara karşı iyi davranmanızı size tavsiye ederim. Çünkü onlar benim sırdaşlarım, sığınağım ve barınağım oldular. İyi biliniz ki ben sizden önce gidip sizi bekleyeceğim. Siz de gelip bana kavuşacaksınız. Dikkat edin, sizinle buluşma yerimiz Kevser Havuzu'nun başıdır. Yarın benimle buluşmak isteyen elini ve dilini günahlardan çeksin. Ey insanlar! Günah nimetlerin değiştirilmesine sebep olur. Halk iyi olduğu zaman yöneticileri de iyi olur. Kötü olduğu zaman yöneticileri de kötü olur. Şanı yüce olan Allah, bir kulunu dünya nimetleriyle kendi katındaki nimetlerden birini seçmek arasında serbest bıraktı. O kul da Allah katında olanı seçti. Hazreti Ebubekir peygamberimizin kendinden bahsettiğini anlamış, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sana babalarımızı, analarımızı, evlatlarımızı, canlarımızı ve mallarımızı feda ederiz. Peygamberimiz Hazreti Ebubekir'e şöyle dedi: Ey Ebubekir, ağlama. Sonra şöyle devam etti. İnsanlar arasında canıyla, malıyla ve arkadaşlığıyla bana Ebubekir'den daha cömert davrananın yoktur. Eğer bir dost edinecek olsaydım bu Ebubekir olurdu. Ama benim dostum Allah'tır. İslam kardeşliği daha üstündür. Ben de bir insanım. Aranızdan bazılarının hakkı bana geçmiş olabilir. Ben kimi incitmişsem, işte sırtım, gelip ödesin. Kimin namus ve şerefine dil uzatmışsam, işte namus ve şerefim, gelsin benden öcünü alsın. Kimin malından ne almışsam, işte malım gelsin alsın. İyi biliniz ki benim katımda en iyi olanınız, varsa benden hakkını alan veya hakkını bana helal eden kimsedir ki, Rabbime onun sayesinde helalleşmiş olarak, Gönül hoşluğuyla kavuşayım Hiç kimse Resulullah'ın kin ve düşmanlık beslemesinden korkarım diyemez İyi biliniz ki kin ve düşmanlık beslemek benim huyum değildir Ben bu sözlerimi tekrarlamakta bir beis görmüyorum Peygamberimiz bu sözlerini üç defa tekrarlayınca Adamın biri kalkarak şöyle dedi Ya Resulallah ben sana üç dirhem vermiştim Peygamberimiz doğru söylüyorsun diyerek onun parasının verilmesini emretti. Sonra şöyle devam etti. Ey Allah'ım ben ancak bir beşerim. Müslümanlardan hangisine ağır bir söz söylemişsem veya lanet etmişsem yahut kamçımın ucuyla ona dokunmuşsam sen onu bunun hakkında bir ecir ve rahmet vesilesi kıl. Ey insanlar! Kimin üzerinde bir hak varsa o onu hemen ödesin Onu hemen ödesin Dünyada rezil rüşvay olurum demesin İyi biliniz ki Dünya rüsvalığı Ahiret rüsvalığından hafiftir Ya Resulallah Ben Allah yolunda Savaş ganimetine ihanet ettim Üç dirhemi iznin olmadan kullandım Peygamberimiz Sen bu ihaneti neden yaptın Diye sordu Ona ihtiyacım vardı Peygamberimiz Ey Fadıl, bu kişiden Beytülmal hesabına üç dirhem al dedi ve şöyle söyledi. Ey insanlar, nefsinden korkan varsa ayağa kalksın da kendisi için dua edeyim. Ya Resulallah, ben çok pintik, korkak ve uykucuyum. Allah'a dua et de benden sevmediği özellikleri gidersin. Peygamberimiz ona dua etti. Benzer sözlerle dua isteyenler için de dualar etti. Sonra evine götürüldü. Hazreti Ebu Bekir'in kapısı hariç mescide açılan diğer kapılar kapattırıldı. Peygamberimiz evinde istirahat ederken namaz vakti geldi. Allah, Ekber, Allah, Ekber. Allah Peygamberimiz bir süre geçince insanların namazlarını kılıp kılmadıklarını sordu. Hayır seni bekliyorlar ya Resulallah Peygamberimiz öyleyse benim için leğene su koyunuz dedi ve gusül abdesti alıp yıkandı Ayağa kalkmaya çalışırken bayıldı Ayıldığında ilk sorusu yine insanların namazlarını kılıp kılmadığı olmuştu Kılmadıklarını öğrenince bir kere daha abdest almak istedi ama yine bayıldı Bu durum bir kere daha tekrarlanınca şöyle dedi Ebu Bekir'e söyleyin namazı o kıldırsın. Ey Allah'ın Resulü! Babam Ebu Bekir senin makamında durursa ağlamaktan namaz kıldıramaz. Ömer'e emretseniz de o kıldırsa. Peygamberimiz, Ebu Bekir'e söyleyin diyorum namazı o kıldırsın dedi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir'e birini gönderdiler. Ebu Bekir, Resulullah Aleyhisselam insanlara namaz kıldırmana emretti. Ben mi kıldıracağım. Ben yapamam ki. Ömer, sen kıldırsan. Peygamberimiz sana emretmiş. İmamlık yapmaya da sen benden daha layıksın. Hazreti Ebubekir mecburen mihraba geçti ama teessüründen ağlamaya başladı. İçli içli ağlıyor. Onu gören müminler de ağlıyorlardı. Bundan sonraki günlerde Hazreti Ebubekir bir süre halka imamlık yaptı. Hazreti Ebubekir'in imamlık yaptığı bir sırada peygamberimiz vücudunda bir hafiflik hissetti. Hazreti Abbas ve Hazreti Ali'nin yardımıyla mescide çıktı. Allahu ekber, ekber. Hazreti Ebubekir peygamberimizin geldiğini anlayınca geri çekilmek istedi. Peygamberimizse ona yerinde dur diye işaret etti ve onun yanına oturmak için Hazreti Ali ve Hazreti Abbas'tan yardım istedi. Hazreti Ebu Bekir'in sol tarafına oturdu. Peygamberimiz namazını oturarak kıldı ve namaz sonunda ümmetinden birisi kendine imamlık etmedikçe ahiret alemine alınmış bir peygamber yoktur buyurdu. Rebiyül evvel ayının 11. günü peygamber efendimiz iyice ağırlaştı. Hz. Abbas, eşi Ümmü Fadıl, Ümmü Seleme validemiz ve Hz. Ayşe onun başından hiç ayrılmıyorlardı. Hz. Ayşe şöyle anlatıyor. Peygamberimize şifa olur ümidiyle bir ilaç vermeye karar verdik. Baygın bir haldeydi. Ben başını göğsüme yaslamıştım. Etrafımdakiler de ilacı ağzına vermeye çalışıyordu. İşaret diliyle bana ilaç vermeyin diyordu ama biz bunu hastaların ilaçtan hoşlanmamasına bağlıyorduk. Derken ayıldı. Bu sefer bize ben sizi bana ilaç vermekten men etmedim mi diye sitem etti. Bunun Habeşistan'da öğrendiği ilacın faydalı olacağını düşünen Esma Binti Umeys'in fikri olduğunu söyledik. Biz Sendeki hastalığın zatül cemp olmasından korktuk, bu ilaç ona iyi gelir deyince, Yüce Allah bana o hastalığı bulaştırmış değildir, diye karşılık verdi. Ertesi gün sabah namazı vaktiydi. Peygamberimiz evin kapısındaki perdeyi kaldırarak mescitteki cemaate baktı. Cemaat yine Hazreti Ebu Bekir'in arkasında saf olmuşlardı. Resulullah Müslümanları görünce gülümsedi yüzü bir kitap sayfası gibi bembeyazdı. Üstünde nakışlı bir elbise vardı. Orada bulunanlar peygamberimizi ayakta görünce sevinçlerinden neredeyse namazdan çıkacaklardı. Babam Ebu Bekir peygamberimizin namaz kıldırmak isteyeceğini düşünerek geriye doğru adım attı. Peygamberimiz ise olduğunuz yerde durun namazınızı tamamlayın diye eliyle işaret etti. Sonra perdeyi indirdi. Bundan sonra ashabı Peygamberimizin yüzünü bir daha görmedi. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.